Yer Altından Notlar İkinci Bölüm Sulu Sepken Yabani sayılacak derecede yapayalnız, ruhumu sıkan dağınık bir yaşamım vardı. Kimseyle arkadaşlık yapmıyor, insanlarla konuşmaktan kaçıyor, giderek kabuğuma çekiliyordum. İş yerinde kimsenin yüzüne bakmadan çalışıyordum. İş arkadaşlarım bana iğrenerek ve garip bir şekilde bakıyorlardı. Bense neden böyle yaptıklarını düşünüyordum. Çalışanlardan birinin delik deşik, yağlı ve serseriye benzer bir yüzü vardı. Ben o şekilde olsam kimseye bakamazdım. Bir başkasınınsa kokusu bir tuhaftı. Hiçbiri bunları aldırmıyordu. İnsanların kendileri hakkında kötü şeyler düşünmelerini umursamazlardı. Yeter ki şefleri öyle düşünmesin. Oysa ben kendimle aşırı derecede ilgilenirdim. Hatta bundan dolayı kendimden nefret ettiğim bile oluyordu. Dışarıdaki insanların da benim için aynı şeyleri düşündüğünü sanarak sıkıntı duyuyordum. Bu nedenle her gün işe giderken çevremdekiler beni görmesinler diye kendimi olabildiğince sıkıntıya sokarak elimden geldiği kadar rahat davranmaya çalışıyordum. Yüzüme de asil bir hava vermeye çalışıyordum. Yüzüm güzel olmasa da asil, anlamlı ve özellikle son derece akıllı ve zeki görünsün yeter diyordum. Bunları düşünürken de yüzümün bu anlamları hiçbir zaman veremeyeceğine kesinlikle inanıyordum. Ayrıca en kötüsü de yüzüm son derece anlamsızdı. Sadece yüzümün zeki ve asil görünmesiyle yetinecektim. Hatta başkalarının yüzümü güzel ve zeki bulması koşuluyla bayağı görünmesine bile katlanabilirdim. İş yerinde çalışanların hepsine karşı nefret ve korku besliyordum. Bunlar ani çıkışlardı. Ya hepsini küçümsüyor ya da hepsini birden kendimden üstün görüyordum. Kendini bilen, kültürlü ve zeki bir insan kendisine karşı sınırsız bir titizlik göstermezse gururlu olamaz. Şöyle söylemeliyim, kendimi herkesten aşağı gördüğüm zamanlarda da, herkesten üstün gördüğüm anlarda da karşılaştığım kimselerle kim olursa olsun göz göze gelemiyor ve gözlerimi yere indiriyordum. Bazı durumlarda şu kişinin bakışlarına dayanabilecek miyim diye kendi kendime denemeler yapardım. <gülüyor> Yenilen, gözlerini kaçıran her zaman bendim. Bu durumsa beni çok üzüyordu ve gülünç duruma düşmekten son derece ürküyordum. Bu nedenle kurallara bağlı kalıp hareketlerimi ona göre ayarlamaya çabalıyordum. Hareketlerimde başkalarınınkinden farklı bir yön çizeceğim diye ödüm kopuyordu. Fakat başka biri olmaya kim dayanabilirdi ki? Çağımızın tüm aydınları gibi hastalık derecesinde duygusaldım. Bizim aydınlarımız birbirinden mıyımıntıydı ve koyun sürüsünden farksızdı. Belki de emek verenlerin içinde yalnız ben aydın olduğum için kendimi ürkek, köle ruhlu görüyordum. Yalnız duyumsamak olsa yine iyi. Ben gerçekten de öyleydim. Bunu çekinmeden söylüyorum. Çağımızda aklı başında olan her insan korkaktır, köle ruhludur. Ve ne yazık ki böyle olmak zorundadır. Bu onlar için normal bir durumdur. Ve benim sarsılmaz inanışıma göre bu durum onların ta yaratılışından beri öyledir. Hiçbir akıllı ve şerefli insan bu doğa yasasından yakasını kurtaramaz. Bir kere kabadayılık etmeye kalkışanlar sakın bu davranışları için kendileriyle övünüp böbürlenmesinler. Çünkü nasıl olsa bir başka durumda boyun eğeceklerdir. Bu her zaman böyle. Değişmez ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Kabadayılıkta inat edenler yalnızca eşeklerle melezlerdir ki onlar bile belli bir sınırdan öteye gidemezler. Biz de hiçbir anlamı ve değeri olmayan bu gibi yaratıklara önem vermesek daha iyi olur. Bu aralarda benim canımı sıkan bir sorun daha ortaya çıktı. Ne ben herhangi bir kişiye benziyordum ne de herhangi biri bana. Ben tek başınayım. Onlarsa hep birlikteydiler diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Bu da benim o zamanlarda çok toy olduğumu gösteriyordu. Bazen tersini yaptığım da oldu. İşe gitmekten artık iyice bunaldığım, hastalanıp yatağa düştüğüm anlar olurdu. Bunun sonrasında kendiliğinden bir duraksama, bir kayıtsızlık dönemi başlardı hayatımda. Zaten bende her şey birbirinin ardına gelen kabarmış dalgalar gibi olurdu. Böyle anlarda da kendi huysuzluğum ve hırçınlığımla dalga geçer... Romantik ve duygusal olmakla kendimi suçlar ve kendime yapmadığımı bırakmazdım. Hiç kimseyle tek laf etmek istemezken ani değişikliklerde bulunur, iş arkadaşlarımla konuşmak ve arkadaşlık etmek için neredeyse can atardım. Onlara duyduğum bu soğukluk birden ortadan kalkar sevgiye dönüşürdü. Kim bilir belki de bu duygular gerçekte yoktu, belki de kitaplardan kapma yapmacık duygulardı. Bu sorunu şimdiye kadar kafamda çözemedim. İş arkadaşlarımla bir aralar dostluğumuz öylesine büyüdü ki evlerine gidip gelmeye, kağıt oyunları oynamaya, içki içmeye, bazı özel durumlardan söz etmeye bile başladım. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum ve konuyu değiştiriyorum. Genel anlamda biz Ruslarda başları sanki yıldızlara değen Fransız ya da Alman romantiklerine pek rastlayamazsınız. Yer yerinden oynasa tüm Fransızlar barikatlarda can verseler bile Romantik olduklarından incelik olsun diye değişmeden hayatlarının sonuna kadar aptal aptal yıldızların şarkısını söylemeye devam ederler. Rus topraklarında ise aptal bulunmadığını biliyoruz. Bunun içindir ki Rusya'da deyim yerindeyse başları yıldızlara değen romantikler olmaz. Ve bizi Almanlardan ayıran da budur. Bizim Rus romantiklerinin özellikleri başı göklerde gezen Avrupa romantiklerinin özellikleriyle taban tabana zıttır. Avrupa ölçülerinin hiçbiri bize uymaz. İzin verin de şu eski, saygıdeğer, herkesçe bilinen büyük romantik sözcüğünü kullanayım. Bizim romantiklerin özelliği her şeyi anlamak ve her şeyi olduğu gibi görmektir. Yaratıcı zekalarımızla bile kıyaslanmayacak açıklıkta bakmak, hiç kimseye hiçbir biçimde boyun eğmemek ve ilgisiz kalmamak, kimseyi darıltmamaktır. Bunlar siyasi davranıp dolambaçlı yollardan giderek anlaşmazlıklardan kaçınmayı, görmezlikten gelmeyi ustalıkla becerirler. Lojman, emeklilik hakkı, nişan ve ödüllendirme gibi bir takım maddi amaçları gözlerinin önünde bulundurarak hedeflerine ulaşmak için estetik coşkuları, duygusal şiir kitaplarını bile kullanmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Ayrıca hayatlarının sonuna kadar yararlı ve güzel şeyleri hep içlerinde saklarlar. Bir şekilde kendilerini de koruma altına almış olurlar. Bizim romantiklerimiz hem zengin insanlardır hem de düzenbazın ta kendisidirler. Bunu tüm deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Kuşkusuz ki bu romantiklerin zekasına bağlı bir olaydır. Ey Tanrım neler söylüyorum. Romantiklerimiz hep akıllıdırlar. Ancak arada bir aptal romantikler de çıkabilir. Yine de bunları dışarıda tutmak en iyisi olacak. Çalıştığım işlerdeki görevlerimi küçümsüyor, yalnızca zorunlu olduğum için geçimimi oradan sağlıyor, açıktan açığa kötüleyemiyordum. Romantiklerimiz azınlığı oluştursalar bile, aklını kaçırsalar dahi, önlerine başka bir fırsat çıkmadıkça seslerini çıkaramaz, işlerini kötüleyemezler. Romantiklerin büyük çoğunluğu zaman içinde yükselip anlaşırlar. Rütbeleri yükselir ve hepsinde insanı şaşırtacak derecede bir duygu bolluğu, birbirinin tersi olan duyguları taşıma yeteneği boy gösterir. O zamanlar bu çeşit düşüncelerle kendimi avuturdum. Düşüncelerimse hala değişmemiştir. Alçalmaların son basamaklarında bile ideallerini yitirmezler. Amaçları için kıllarını kıpırdatmazlar. Azılı birer haydut misali, birer hırsızdırlar, fakat o ilk ideallerine olan saygılarını taş çatlasa yitirmezler. Ruhça son derece namusludurlar. En bayağı ve en aşağılık insanların aynı zamanda namus timsali olarak kalabilmeleri ancak bizim ülkemizde mümkündür. Yineliyorum. Bizim romantiklerimiz arasından sık sık açık göz ve düzenbaz sahtekarlar çıkıyor. Gerçeklik öfkesine kapılan bu insanlar çevresindekilerini bile şaşkına çevirip, Etrafındakilerin ağızlarını açık bırakıyorlar. Gerçekten şaşılacak bir farklılık bu. Artık bunun ileride nasıl bir biçim alıp gelişeceğini, bize neler vaat edeceğini ancak Tanrı bilir. Nasıl olsa elimizdeki malzeme öyle hesap dışı tutulacak bir şey değil. Bunu gülünç, kokuşmuş bir ulusalcılık etkisiyle söylemiyorum. Bu sözlerimle alay ettiğimi sanıyorsunuz. Kim bilir, belki de tersine, Bunların gerçek düşüncelerim olduğuna inanıyorsunuzdur. Ne olursa olsun sevgili okuyucularım, eleştirilerinizden onur duyacağım. Ve bu beni çok sevindirecek. Ayrıca konu dışına çıktığım için de lütfen beni affedin. Dostlarımla olan ilişkilerimi uzun süre devam ettiremiyordum. Ve dostluklarımız kısa bir süre sonra bitiyordu. Ben de cahilliğimden mi yoksa toyluğumdan mı onlara selam vermeyi bile kesecek kadar ileri götürüyordum işi. Bununla birlikte böyle bir yakınlaşma yalnızca bir kere oldu. Geri kalan zamanlarda ise genellikle hep yalnızdım. Kendi evimde kitap okuyarak zaman geçiriyor, böylelikle içimde yükselen duyguları bastırmaya çalışıyordum. Sadece okuyor ve yararlanıyordum. Kitaplardan zevk, coşku ve acı alıyordum. Bazen bıkıyordum. Doğal olarak hareket etme gereksinimini duyuyor ve bir şeyler yapma isteğiyle gözlerden uzak, karanlık, çirkin, koyu bir hovardalık özentisine kapılıp gidiyordum. Hırçınlığım nedeniyle tutku adını verdiğim duygularım keskin ve yakıcıydı. Histeri krizlerine benzeyen bunalımlar, gözyaşlarıyla ve çırpınmalarla geliyordu. Okumaktan başka bir şey bilmediğim gibi gidecek yerim de yoktu. Çevremde saygı duyulabilecek, beni kendisine çekebilecek bir uğraş bulamıyordum. Üstelik bir de sıkıntıdan patlayacak dereceye gelip, aykırılıklara, çelişkilere karşı içimde söndürülmez bir istek duymaya başlayınca kendimi türlü pisliklerin içine atıveriyordum. Boş konuşmalarla kendimi aklı çıkarmak için uğraştığımı sanmayın. Bu gerçek değil ki, yalan söyledim. Kendimi temize çıkarmak istiyorum. Şu notları yalnız kendim için yazıyorum değerli okuyucular. Yalan söylemekten vazgeçmeliyim. Çünkü yemin ettim. Hobardalıklarımı geceleri tek başıma, gizliden gizliye, korkarak, utanarak gerçekleştiriyordum. İçimde eksik olmayan, peşimi hiç bırakmayan utanç duygusu en kötü anlarda lanetlemeye dönüşüyor ve beni eziyordu. O zaman bile ruhumda bir yeraltı vardı. Gece suçlarını işlerken birileriyle karşılaşacağım, görüneceğim korkusu ve dehşetiyle kalıyordum. Birbirinden farklı, kör, karanlık ve değişik yerlerde dolanır dururdum. Bir gün köhne bir meyhanenin önünden geçerken, aydınlık bir pencereden bilardo masasının etrafında bazı adamların ellerindeki ıstakalarla birbirlerine vurduklarını gördüm. Kavga sırasında aralarından birini pencereden dışarı attılar. Başka bir zaman olsa bu hareketi çirkin bir davranış olarak algılardım ama o sırada neden bilmiyorum pencereden dışarı atılan adamı kıskandım. Öylesine kıskandım ki hemen meyhaneye girip bilardo masasının yanına kadar gittim. O an belki ben de birileriyle kavga ederim, beni de o adam gibi dışarıya atarlar diye bekledim. Böyle düşünüyordum. Sarhoş değildim ama gelin görün ki can sıkıntısı insanın başına olmadık şeyler açıyor. Ne yazık ki umutlarım boşa çıktı. Benim pencereden atılacak bir kişi olmadığımı anlamış olmalılar ki... Hiçbir şey olmadan, kimseyle kavga etmeden meyhaneden çıktım. Oysa daha meyhaneye girdiğim anda bir subay benim ağzımın payını vermişti. Bilardo masasının yanında dururken farkına varmadan yolu kapatıyormuşum ve tam o sırada o subay oradan geçiyormuş. İnsan ne istediğini söylemeli değil mi? Oysa subay hiçbir şey demeden sanki beni görmüyormuş gibi şöyle eliyle kenara doğru iteliği verdi. Sonra sanki bir şey olmamış gibi kendini açtığı yoldan yürüyerek geçip gitti. Beni tartaklamasını bağışlayabilirdim fakat adam yerine konulmamak ağrıma gitmişti. Aramızda kavga çıkması için neler vermezdim o an. Oysa orada bana bir böcek kadar bile değer vermediler. Subayın boyunun uzunluğu iki metre kadardı. Oysa onun karşısındaki ben ufak tefek cılız mı cılız zayıf biriydim. Kavgayı çıkarmak için biraz uğraşsaydım, beni camdan atarlardı ama ben vazgeçtim. Çok sinirlenmeme rağmen susmayı tercih etmiştim. Meyhaneden şaşkınlık, öfke ve büyük bir heyecan içinde çıkarak eve doğru yürüdüm. Ertesi günse acınacak durumdaki hovardalığımı eskisinden daha korkak, daha miskin bir biçimde, biraz da acılı, gözlerimdeki yaşlarla devam ettirdim. Eğer o kişiden korkaklığım nedeniyle çekindiğimi düşünüyorsanız, aslında ben hiç de korkak biri değilim ama bir olayla karşılaştığımda bazen çekiniyordum. Gülüyorsunuz değil mi? Gülmeyin. Çünkü sizlere bunu açıklama ihtiyacı duyuyorum. Benim açıklayamayacağım hiçbir problemim yoktur. Bunu böylece bilin. Bu subay düello kabul edenlerden olsaydı ne iyi olurdu. Oysa o bilardo ustakalarını kullanmayı ya da Gogol'un teymen Piragov'u gibi üst makama şikayet etmeyi sevenlerden biriydi. Bu gibiler düello etmekten hiç mi hiç hoşlanmazlar, üstelik bizim gibi başıbozuklarla kavga etmeyi de kendilerine hiç yakıştırmazlardı. Onlara göre düello aklını almadığı özgür bir düşünce. Fransızların uydurduğu bir saçmalıktı. Ama bir de boyları iki metre uzunluğundaysa başka insanlara bulaşmaktan da geri kalmazlardı. Benim o günkü utangaçlığımın sebebi korkaklık değil, sınır tanımayan gururumdu. Gözüm subayın uzun boyundan yılmış değildi. Yiyeceğim dayağın acısından ya da pencereden atılmaktan da korkmamıştım. Bütün bunları göze alacak kadar cesaretim vardı elbette. Fakat manevi cesaretim yoktu. Bilardonun sayılarını yazan yılışık adamdan, herkese yanaşan, gömleğinin yakası bir karış yağ bağlamış, kokan, yüzü sivilcelerle dolu rezil memur parçasına kadar, tüm orada bulunanların benim vereceğim karşılığı, kullanacağım edebi dili anlamayarak benimle alay etmelerinden korkuyordum. Çünkü bizde onur sorunları ancak edebi tartışmalarla çözümlenmiştir. Onur sorunları günlük dille konuşulmaz. Salonda bulunanların güleceklerini, beni istediğim gibi dövmeyip masa etrafında dolaştırdıktan sonra kim bilir, Acıyarak pencereden dışarıya fırlatacaklarını biliyordum. Doğal olarak bu çirkin olayın sonucu da böyle olmayacaktı. Daha sonra o subaya sokakta sık sık rastladım ve onu iyice tanıdım. Ama onun beni tanıyıp tanımadığını bilemiyorum. Bazı davranışlarına bakarak tanımadığını tahmin ediyorum. Ona öfkeyle ve nefretle bakmaktan kendimi alamıyordum. Bu durum birkaç yıl sürdü. İçimde var olan o öfke ve nefret duygusu her yıl biraz daha artıyordu. Önceleri bu subay hakkında gizliden gizliye bilgiler toplamaya çalışıyordum. Hiç tanıdığım olmadığı için de bu kolay olmuyordu. Onun soyadını sokakta birisi seslenirken öğrendim. Daha sonra onu izleyip evine kadar gittim. Ve kapıcısına birkaç kuruş vererek hangi katta oturduğunu, orada yalnız mı yoksa başkalarıyla mı kaldığını, kısacası neler öğrenmem gerekiyorsa öğrendim. Edebiyatla uğraşmak alışkanlığım olmadığı halde, bir sabah oturup onun hakkında onu karikatürize edecek bir öykü yazdım. Ve onun yaptıklarını hatta biraz da yalan katarak yazdım. Soyadını öyküde hemen tanınacak bir biçimde yazmıştım. Öyle ki okuyan hemen onun olduğunu anlayabilirdi. Daha sonra iyice düşünerek yazdığım öyküyü o günlerin en önemli edebiyat dergisi olan yurt anılarına gönderdim. O sıralarda daha böyle yazılara alışmamış olduğu için Öyküm basılmadı ve hüsrana uğradım. İçimdeki öfke beni boğuyordu. Sonunda düşmanımı düelloya davet etmeye karar verdim. Adamın gönlünü okşayıcı güzel bir mektup yazdım. Benden özür dilemesini, eğer kabul etmezse kendisini düelloya davet edeceğimi bildirdim. Mektubu öylesine güzel yazmıştım ki, subay güzel ve yararlı şeylerden azıcık gıdalanmış olsa hiç durmadan bana koşar, ve boynuma sarılarak dostluk önerisinde bulunurdu. Ha, ne de iyi olurdu. Keşke böyle olsaydı. O beni fiziksel gücüyle korurdu, ben de onu bilgimle, şey, düşüncelerimle yüceltirdim. Daha neler neler olabileceğini şimdiden kestirmek oldukça zor. Subayın bana hakarette bulunmasının üzerinden iki yıl geçmişti. Olayın bu kadar eskiye dayandığını mektubumda açıkça yazmama rağmen düelloya çağırmam doğru olmayacaktı. Şansıma ki, bunun için Tanrı'ya şükrediyorum, mektubu göndermemiştim. Mektubu göndermiş olsaydım, başıma nelerin geleceğini düşünmek bile istemiyorum. Sonra intikamımı son derece kolay ve çok akıllıca bir şekilde aldım. Aklıma çok parlak bir fikir geldi. Tatil günlerinde saat dört sularında Nevski'ye çıkar, yolun güneş alan tarafında gezinirdim. Hoş, buna gezmek denmezdi ya neyse. Acı aşağılanmalarla kendimi yer bitirirdim. Ama benim istediğim de buydu belki. Gelen geçenlerin ayaklarının arasında dolaşır, hemen her adım başında rastladığım bir generale, özellikle bir subaya ya da bir hanımefendiye yol verirdim. Kılığımın düzensizliğini, kıpır kıpır dönen gövdemin bayağılığını düşündükçe sırtım terler, yüreğime sancılar girerdi. Acılarla dolardım. Bu ne korkunç bir acıydı. Ben herkesten daha akıllı, daha soylu ve daha kültürlü olmama rağmen başkalarının karşısında ezilip büzülmüş, onların horlamaları karşısında yıkıla yıkıla, zararlı, iğrenç bir böcek durumuna düşmüştüm. Ve bu durum bana acı veriyordu. Bunu her an içimde yaşıyor ve sürekli alçalıyordum. Kendimi bu sıkıntılara sokup niçin nefskiye çıkıyordum? Bunun nedenini de bilmiyordum. Sanki bir şeyler beni oraya çekiyordu. Sizlere birinci bölümde sözünü ettiğim hazzı o zamanlar duymaya başlamıştım. Hele o subay olayından sonra oraya gitmeden edemiyordum. Çünkü subaya en çok Nevski'de rastlıyordum. Daha çok tatil günlerinde gelirdi. Gerçi o da generallere, üst düzeydekilere yol veriyor, o da onların aralarında kıpır kıpır dolaşıyordu. Fakat bizim gibilere hiç aldırmıyordu. Sanki önünde bir boşluk varmış gibi insanların üzerine üzerine gidiyordu. Asla yol vermiyordu. Ona baktıkça sanki beni sarhoş eden bir hırs kabarıyordu içimde. Karşılaşınca da büyük bir öfkeyle kenara çekiliyor, ona yol veriyordum. Bu subaya karşı sokakta bile eşitmişiz gibi davranmadığım için kendimi yiyip bitiriyordum. Bazı geceler saat üçe doğru uyanıyor ve bunalımlar içerisinde kendime öfkeleniyordum. ''Ne diğer seferinde yol veriyorsun ki? Neden? Bunun yazılı bir kuralı mı var sanki?'' Neden o değil de sürekli sen yol veriyorsun? Kibar insanların incelikleri tek yanla olmaz. Karşılıklı incelik yapılmalı, saygı böyle gösterilir. Bir adım o yol vermeli, bir adım da sen. Fakat böyle olmuyordu. Her defasında ben çekiliyordum. O da kendisine yol verdiğimin farkında bile olmadan yürüyüp gidiyordu. Sonunda bir gün aklıma o dahice fikir geliverdi. Bir sonraki karşılaşmamızda acaba ona yol vermesem ne olur... Çarpışacağımızı bilerek yana çekilmesem ne olur? Bu gayet cesurca bir davranış olacaktı benim için fakat bu düşünce beni öyle sardı ki tüm uykularımı kaçırır oldu. Durmadan bu konuyu düşünüyor, tasarımı gerçekleştirmek için Nevski'ye daha sık gidiyordum. Son derece sevinçli ve heyecanlıydım. Düşüncem gitgide beni her açıdan sarıyor ve gerçekleşme olasılığı her gün biraz daha artıyordu. Duyduğum sevinç ve haz ona karşı yumuşatmıştı beni. Ona sertçe çarpmamalıyım diye geçiriyordum içimden. Yolumuz karşılaşınca çarpışırız ama bu çarpışma oldukça nazik olmalıydı. Omuzlarımız birbirine hafifçe değmeli o kadar. Ben de onun çarpacağı kadar çarpmalıyım. Artık kesin kararımı vermiştim. Fakat bununla ilgili hazırlıklarım oldukça uzun sürdü. Önce giysilerimi düzeltmem gerektiğini düşündüm. Sokakta bir sorun çıkarsa... Orada gezenlere karşı giyinişim yüzünden hiç utanmamalıydım. Giysilerinizin karşınızdakilerin üzerinde etkisi büyüktür. Hatta giydikleriniz toplumun gözünde sizleri onlarla eşit bir düzeye getirir. Bunları düşünerek aylığımı peşin aldım. Çürkin mağazasından bir çift siyah eldiven ve bir şapka aldım. Siyah eldiven daha önce almak istediğim sarı eldivene göre daha ağır, daha kibar gibi geldi diye düşünerek... Limon sarısı rengindeki eldiveni almaktan vazgeçtim. Beyaz renkli, kemik düğmeleri olan iyi bir gömleğim zaten vardı. Ama palto almak beni epeyce oyaladı. Aslında palton vardı. Pek de kötü değildi. Hem sıcak da tutuyordu. Fakat içi pamuk, yakası ise rakundandı. Bu da ona sıradan, uşak paltosuymuş gibi bir hava veriyordu. Yakasını kesinlikle değiştirmeliydim. Subayların giydiği cinsten... Kunduzdan bir yaka koydurabilirdim. Bunu gerçekleştirmek için birkaç defa gostini Divor'a gittim. Uzun bir süre dolaştıktan sonra ucuz bir Alman kunduzunda karar kıldım. Aslında Alman kunduzlar eskiyince çok kötü bir görünüm alır. Fakat yeniyken de görünümleri çok güzeldir doğrusu. Zaten bana da bir kez gerekecekti. Fiyatını sordum. Pahalı geldi ama düşündükten sonra rakun yakamı satmaya karar verdim. Param yetişmedi. Ve benim için önemli sayılabilecek ölçüdeki eksik parayı da yüzümü kızartıp çalıştığım dairedeki masa şefim olan Anton Antonovich Setoçkin'den istemeye karar verdim. Anton Antonovich Setoçkin, sakin, ağırbaşlı, işini iyi bilen ve borç para vermeyi sevmeyen biriydi. Fakat beni işe yerleştiren sözü geçer kimse ona beni epeyce tavsiye etmişti. Çok üzülüyordum. Anton Antonovich'ten para istemek bana ağır geliyordu ama... Ne yapabilirdim? Almak zorundaydım. Bu nedenle de iki gece uykusuz kaldım. O sıralarda zaten az uyuyordum. Ateşli nöbetler geçiriyor, çarpıntılarla uyanıyordum. Kalbim bazı zamanlar duracak gibi oluyordu. Sonra da birdenbire hızla çarpmaya başlıyordu. Anton Antonovitch önce çok şaşırıp yüzünü buruşturdu. Fakat biraz düşündükten sonra istediğim parayı verdi. Yalnız bana borç olarak verdiği parayı iki hafta içinde aylığımdan kesebileceğine dair bir senet imzalattı. Böylece tüm hazırlıklarım yavaş yavaş tamamlanıyordu. Güzel bir kunduz yaka, satılan eski rakun yakanın yerini aldı. Ben de yavaş yavaş isteğimi gerçekleştirmek için harekete geçtim. Doğal olarak bu iş öyle bir adımda gerçekleşecek gibi değildi. Ustalıkla ve ağır davranmam gerektiğini biliyordum. Ama şunu söylemeliyim ki, Birkaç denemeden sonra umutlarımı yitirmeye başlamıştım. Bir türlü omuzlarımız birbirine çarpmıyordu. Oysa ben ne hazırlıklar ne planlar yapıyordum. Ama ne oluyorsa son anda oluyor, tam birbirimize çarpacağımız sırada ben yine adama yol veriyordum. O da beni fark etmeden çekip gidiyordu. Tanrı bana güç versin diyerek ona yaklaşırken içimden dua üstüne dua etmeye başlıyordum. Nasıl olduysa oldu. İyice niyetlendim çarpışmaya. Ama son anda birkaç adım kalmışken yine korktum ve ayaklarım birbirine verdi. O da hiçbir şey olmamış gibi rahatça önümden geçip gitti. Bense bir top gibi biraz öteye çekiliverdim. O gün yine sabaha kadar kıvranıp durdum. Anlattığım şu son olaydan bir gece önce uğursuz tasarımdan kesin olarak vazgeçip sorunu olduğu yerde bırakacaktım. Ve bu niyetle Nevski'ye çıkmıştım. Bu işten vazgeçmenin beni nasıl etkileyeceğini anlamak istiyordum. Gözlerimi yumdum ve o anda omuz omuza gelerek çarpıştık. Bir santim bile yana çekilmedim ve tam bir eşitlik içinde yoluma devam ettim. Subay başını çevirip bakmadı bile. Beni gördüğü halde görmezlikten gelmişti. Buna emindim. Hala da eminim. Benden daha iri olduğu için çarpışmada ben sarsılmıştım. Fakat bunun önemi yoktu. Hedefime ulaşmış... Bir adım bile geri çekilmeden herkesin gözü önünde onunla aynı düzeye çıkmış ve gururumu onurumu kurtarmıştım. Zafer sarhoşluğuyla İtalyan Aryaları söylüyordum. Size artık üç gün sonraki ruhsal durumumdan söz etmeyeceğim. Notlarımın birinci bölümü olan Yeraltını okuduysanız nasıl bir durumda olduğumu artık sizler de tahmin edebilirsiniz. Daha sonra subayı başka bir yere atadılar. Onu görmeyeli neredeyse 14 yıl oluyor. Adamcağız kim bilir ne haldedir, hangi rütbededir, kim bilir kimleri ezip geçiyordur. Gece alemleri ve hovardalık dönemimin sonu gelince sıkıntıdan patlayacak bir hale gelmiştim. Bezginlik ve pişmanlıklarla doluydum. İçim bulanıyor fakat bu duyguyu çok geçmeden kendimden uzaklaştırıyordum. Yavaş yavaş bunlara da alışıyor gibiydim. Uysallaşıyor ve bile bile her şeye katlanıyordum. Bu arada oyalanacak bir iş bulmuştum kendime. Başım sıkıştıkça kendimi güzel ve yararlı şeylere veriyor, öylesine hayaller ve düşler kuruyordum ki aradan üç ay geçmişti bile. İnanır mısınız, korku ve şaşkınlık içinde yakasına Alman kunduzunu diktiren o tavşan yürekli benden eser kalmazdı böyle anlarda. Birden kahraman gibi oluyordum. O sırada uzun boylu yüzbaşı beni ziyarete gelse içeriye adımını bile attırmazdım. Düşlerimin neler olduğunu, bunların beni nasıl avuttuğunu şu anda söylemek çok zor. Ama bu zamanı bütünüyle düşlerimi ayırmıştım ve onlarla yaşıyordum. Şimdi bile kimi zaman düşlerimle avunuyor, onlarla zaman geçiriyorum. Şu masum hovardalık günlerimin sonunda düşler beni daha çok ilgilendirdi. Pişmanlık, gözyaşları, coşkun sevinçlerle dolardım. Bazen benliğimi öylesine bir sarhoşluk, Eksiksiz bir mutluluk kaplardı ki yüreğimde kendimle alay etmek duygusunun izi bile kalmazdı. Tamamen umutlarla, sevgilerle, mutluluklarla dolardım. Hatta o zamanlar dıştan gelecek bir mucize, bir yenilikle her şeyin değişeceğine, şanıma yakışacak bir şekilde güzel, yararlı ve özellikle kusursuz bir çalışma ufku açılacağına inandırmıştım kendimi kör körüne. Bu çalışmanın neyle ilgili olduğunu bilmiyordum. Benim için önemli olan kusursuz olmasıydı. Açıkçası günün birinde başımda yalnız defne dalı eksik beyaz bir atın üstünde yeryüzüne çıkacak gibi hissederdim. Hiçbir zaman kendimi ikinci dereceden bir role yakıştıramazdım. Bunun için gerçek hayatta en alt kademede olmaya baş kaldırmadan katlanabiliyordum. Ya kahraman olacaktım ya da çamurun içinde bu ikisinin ortası yoktu ve beni kahreden de zaten buydu. Çamurda olduğum zaman kendimi bir zamanlar kahramandım diye avutuyordum. Ancak kahramanların da çamura batmaya hakları vardı. Sıradan insanların çamura batmaları hiç de uygun olmazdı doğrusu. Çünkü kahramanın büyüklüğü çamurun etkisini yok ederdi. Bir kahraman istediği kadar çamura batsın, çamurlanmaz.'' Çamuru yok etmek için yüce bir insan, kahraman olmak gerekir. Güzel ve yüce duyguların verdiği coşkunluğun içimde yükselmesi, gece alemlerine, hovardalığa daldığım zamanlarda bile beni sarması, işin en dikkate değer yanıydı. Hem de en koyu rezilliklerin içindeyken olması çok önemliydi. Sanki kendisini hatırlatmak istiyor gibi şiddetli patlamalar halinde gelerek, ve üstelik benim hovardalıklarıma zarar vermeden çekip gitmesine şaşırıyordum. Ama bunlardan vazgeçmiyordum. Tam aksine bu zıtlık benim rezilliğimi büsbütün arttırıyordu. Sanki yemeğin tadını arttıran bir sos gibi duygularımı çoğaltıyordu. Çektiğim acılar, içinde bulunduğum çelişkiler, karşı koymalar, zorlu ruh çözümlemeleri bu sosun asıl malzemeleriydi. Tüm bu acılar ve acı parçacıkları benim zavallı hovardalığıma kendine özgü iç gıcıklayan bir hava katıyor, ona bir çeşit anlam vererek sanki onun tuzu biberi oluyordu. Geceliğin yaşadığım zevklerimin ve bütün bunların bir derinliği yok değildi. Zaten öyle sıradan insanların gittiği aşağılık zevklere dalarak kendimi çamura bulaştırmamın bir anlamı olmalıydı. Bu gece zevklerinde çok önemli bir çekicilik bulmasaydım dalar mıydım hiç? Hayır, ucunda soyluluk olmayan bir davranışa kalkışacak insan değilim ben. Hayallerimde güzel ve yararlı şeylere dalarak ne aşk serüvenleri yaşadım. Ah Tanrım! Elbette bunların hepsi de herhangi bir canlı varlıkla ilgisi olmayan düşsel aşklardı. Öylesine cömertçe doyardım ki gerçek sevgiye ihtiyaç bile duymazdım. Gerçekte birini sevmeyi lüks olarak kabul ederdim. Neden böyleydi? Hayallerim gerçekten de bu kadar büyük müydü? Her şeyi tatlı bir uyuşuklukla sanata bağlıyordum. Bu sanatsal yaratıcılıkla şairlerden, romancılardan kaptığım, kusursuz, göz kamaştıran, istediğim gibi değiştirdiğim ve her istediğime karşılık veren yaşam sahneleri düşlüyordum. Kahraman daima bendim. Ben mücadelemi veriyordum. Herkes de kendi istekleriyle benim üstünlüğümü kabul etmek zorunda kalıyordu. Hepsini gönülden bağışlıyordum. Ünlü bir şair, bir prens ve tutkulu bir aşık oluyordum. Elime geçen milyonlarca rublelik serveti insanlık yolunda harcıyordum. Sonra da herkesin önünde tüm günahlarımı ortaya döküyordum. Manfred vari, güzel ve yararlı şeylerle dolu günahlarımı söylüyordum tabii. Sıradan basit günahlarımı değil. Hepsi de beni gözyaşları içinde öperlerdi. Böyle yapmasalar hımmıllıklarını göstermiş olurlardı doğrusu. Oysa ben yeni, ilerici düşünceleri yaymak için yalın ayak ve aç karnına yeniden yollara düşerdim. Gericileri Osterlitz'te kırıp geçirirdim. Sonra yeniden marş çalınıp genel bir bağışlanma ilan edilirdi. Papa Roma'yı terk ederek Brezilya'ya gitmeye razı olurdu. Daha sonra tüm İtalya onu Komu Gölü kıyısındaki Borges Köşkü'nde Tabii bu olaylar için Koma Gölü bulunduğu yerden alınıp Roma'ya getirilmiş olurdu. Büyük bir balo verilirdi. Bu arada bahçenin çalılığında bir olay geçerdi. Vesaire vesaire. Anlamaz değilsiniz ya. Bunca itirafımdan, gözyaşımdan, coşkumdan sonra bütün bunları, bu uydurmacaları sanki bir marifetmiş gibi ulu orta açıklamanın çok bayağı yakışıksız bir davranış olduğunu söyleyeceksiniz. İyi ama... Niçin bayağı ve yakışıksız olsun ki? Yoksa benim bunlardan utandığımı, bunların pekala sizin başınızdan da geçebilecek ya da geçmiş olan olaylardan daha budalaca, daha utanç verici, daha anlamsız olduğunu mu sanıyorsunuz? Ayrıca inanın ve kabul edin. Bazı uydurmalarla kusurların olduğu doğrudur elbette. Fakat yine de siz haklısınız. Bayağılık, alçaklık, basitlik denir benim bu yaptıklarıma. Ama... Alçaklığın asıl büyük olanı nedir biliyor musunuz? Kendimi size karşı haklı göstermeye çalışmam. Üstelik bütün bunlardan sonra şu anda bir de kendimi kötülemeye kalkışmakla üstüne tuz biber ekmiş oluyorum. Neyse, bu konuyu burada bırakalım. Sözün sonu bir türlü gelmiyor. Üstelik gittikçe de uzuyor ve ben daha da batağa saplanıyorum. Hayal kurmaya üst üste üç aydan fazla dayanamıyordum. Ve içimdeki topluma karışma arzusu gün geçtikçe artıyordu. Benim için topluma karışmak, şefim Anton Antonovic görüşmek demekti. Çünkü ömrüm boyunca görüştüğüm tek kişi o oldu. Ve bu duruma çok şaşırıyordum. Gerçi Setoçkin'e de arada bir, aklıma estikçe ve bütün insanlarla kucaklaşmayı isteyecek kadar içim mutlulukla dolduğu zamanlarda gidiyordum. Bu isteğin yerine gelmesi için karşımdakinin mükemmel bir kişi olması gerekiyordu. Anton Antonovic'e ancak salı günleri gidilebilirdi. Bu nedenle de benim insanlarla kucaklaşma isteğimi salı günlerine dek düşürmem gerekiyordu. Anton Antonovic, Piaty-Uglov yakınlarındaki bir evin dördüncü katında yaşıyordu. Evi ancak kendilerine yitiriyordu. Duvarları sarıya boyanmış, basık tavanlı, dört küçük odası vardı. Eşyası da çok azdı ve hepsinin rengi sarıya çalıyordu. İki kızı ve konuklara çay dolduran kız kardeşiyle birlikte kalıyordu. Kısa boylu ve yassı burunlu olan kızlardan birisi 13, öteki 14 yaşındaydı. Aralarında durmadan fısıldaşıp konuştukları ve gülüştükleri için onlardan çekinirdim. Ev sahibi her zaman çalışma odasında, yazı masasının arkasındaki deri kaplı koltukta oturur, yanında da bizim dairede ya da başka bir bakanlıkta çalışan kır bir memur konu olurdu. Konukları hiç değişmeyen birkaç kişiydi. Vergilerden, meclisteki toplantılardan, aylıklardan, terfilerden, ekselanstan, onun gözüne girme sanatından falan konuşurlardı. Kendimde söze karışma yürekliliği bulamadan, daha doğrusu böyle bir şeyi beceremeden saatlerce oturur onları dinlerdim. Ve herkes gidene kadar beklerdim. Üzerime bir miskinlik ve ağırlık çöker, sırtımı ter basar, her yanım tutulmuş gibi olurdu. Böyle de olsa benim için yararlı ziyaretçilerdi bunlar. Çünkü eve dönünce insanlarla kucaklaşma isteğimi tatmin etmiş olurdum. Setoçkin'den başka adı Simanov olan eski bir okul arkadaşımla da ahbap sayılırdık. Gerçi Petersburg'da çok sayıda okul arkadaşım vardı ama onların hiçbiriyle görüşmüyor, hatta sokakta karşılaştığımızda selamlaşmıyordum bile. Belki de yalnızca onlarla karşılaşmamak, Nefret ettiğim çocukluk anılarımla ilgimi kesmek için daha önce çalıştığım işimden ayrılmış ve şimdiki işime girmiştim. Bitirdiğim okula da orada geçirdiğim acılı, kahırlı yıllara da lanet olsun. Kısacası özgürlüğe kavuşur kavuşmaz okul arkadaşlarımla ilgimi kestim. Selamlaştıklarımın sayısı 2-3'ü geçmiyordu. İşte Simonov da selamı kesmediğim bu 2-3 kişiden biriydi. Okuldayken de göze batmayan, hiçbir özelliği olmayan, sakin ve sessiz bir çocuktu. Yine de ben onun oldukça kişilikli, sağlam karakterli bir insan olduğunu anlamıştım. Aklı kıt ve dar görüşlü birisi olmadığını düşünüyordum. Onunla çok güzel günler geçirdik. Ancak uzun sürmedi. Aramız çoğunlukla bozuktu. Anladığım kadarıyla Simonov da eski okul anılarından pek hoşlanmıyor ve benim o anıları yineleyerek canlandırmamdan korkuyordu. Benden pek hoşlanmadığını düşünürdüm. Buna pek emin değildim ama yine de ona ara sıra uğrardım. İşte bir perşembe günü yalnızlığım dayanılmaz hale gelmişti ve perşembeleri Anton Antoniç'in kapısının çalınmayacağını bildiğim için Simonov'a gitmeye karar verdim. Oturduğu apartmanın beşinci katına doğru çıkarken benden hoşlanmadığı için ona gitmemin uygunsuzluğunu düşünüyordum. Kararımı verip Simonov'un kapısındaki zile bastım. Onu en son bir yıl önce görmüştüm. Simonov'un evinde iki eski okul arkadaşımla daha karşılaştım. Görünüşe göre üçü önemli bir konu hakkında baş başa vermiş konuşuyorlardı. Gelişime aldırış bile etmediler. Yıllardır görüşmediğimiz düşünülürse bu hareketin tuhaf olduğu anlaşılır. Demek ki onlar için benim hiç değerim yok. Gerçi okulda da pek sevilmezdim ama bu kadar küçümsendiğimi hatırlamıyorum doğrusu. Küçük görülmemin, aşağılanmamın nedeninin, memurluktaki başarısızlığım, işime ilgi duymamam, giyimimdeki dağınıklık ve buna benzer şeyler olduğunu düşünüyordum. Onlara göre bunlar benim yeteneksizliğimin, değersizliğimin ve beceriksizliğimin birer örneğiydi. Fakat yine de bu derece aşağılanacağımı sanmıyordum doğrusu. Simonov gelişime oldukça şaşırmıştı. Zaten daha önceki ziyaretlerimde de hep şaşırıp dururdu. Canım epey sıkıldı. Ama yine de onların neler konuştuklarını dinlemeye koyuldum. Ertesi gün uzak bir yere gidecek olan subay arkadaşları Ziverkov için düzenleyecekleri veda şöleninden bahsediyorlardı. Bay Ziverkov benim de okul arkadaşımdı. Ondan özellikle son sınıfa geldiğimde tamamen nefret eder hale gelmiştim. İlk sınıflardayken herkesin sevdiği, sevimli yüzlü afacan biriydi. Ben de zaten onu yalnızca bu nedenle çekemiyordum. Dersleri iyi değildi ve gittikçe de kötüye gidiyordu. Buna rağmen koruyucuları olduğu için okulu bitirmeyi başarmıştı. En son sınıftayken ona 200 hanesi olan bir köy miras kaldı. Okulda hepimiz yoksul ailelerin çocuklarıydık. Bu nedenle Zverkov hepimize tepeden bakmaya başladı. Son derece aşağılık bir çocuk olmasına rağmen yine de onun bizlere yüksekten bakmasında bile hoşa gidecek bir yan vardı. Onunla ilgili attıkları onca palavralara karşın yine de kimi çocuklar Zverkov'un hor görmesine rağmen ona daha çok yaltaklanırlardı. Bu davranışlarının nedeni olan bir çıkar sağlamak değildi. Onu doğuştan şanslı bir insan olarak görüyorlardı. Ayrıca Zverkov becerikli ve zarif bir kişi olarak da tanınmıştı. İşte buna sinirleniyordum. Sert ve kendine fazla güvenen bir ses tonuyla aptalca şeyler konuşmasına rağmen, onun esprilerine hayranlık duyulmasına çok kızıyor, hatta nefret ediyordum. İşte bunlar beni delirtiyordu. Kendi anlamlı yüzümle seve seve değişebileceğim anlamsız ama güzel yüzünden, yüzyılımızın ilk yarısının sonlarına doğru bütün subaylarda görülen senli benli davranışlardan hoşlanmıyordum. Subay apoletlerini takmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Ve ancak ondan sonra çapkınlıklarına başlayacaktı. Gelecekte kadınlar üzerinde nasıl başarılar kazanacağına, nasıl düellolar yapacağına ilişkin öyle şeyler söylemişti ki bunları duymaya dayanamıyordum. Bir gün bir konu yüzünden Zverkov'la kapışıvermiştim. İşimizin olmadığı bir sırada arkadaşları ile gelecekte yapacağı çapkınlıklardan söz ediyordu. Sonunda güneşte oynaşıp duran bir köpek yavrusu gibi birdenbire aşka gelerek köyünde el atmadığı tek bir kız bile bırakmayacağını söylemesin mi? Sözde karşı çıkacak köylüleri kırıp geçirecek, vergilerini iki katına çıkararak o sakallı keratalara günlerini gösterecekmiş. Bizim akıllılar da tutup onu bir güzel alkışlamasınlar mı? Hemen söze karıştım. Köylü kızlara ya da babalarını acıdığım için değil, yalnızca o herifin alkışlanmasına kızdığım için araya girdim. Onu hemen orada alt ettim. Fakat Zverkov hem aptal hem de küste olduğu için hemen gülmeye başlayarak beni ciddiye almadı. Böyle olunca da yenilen benmişim gibi alaya aldı. Birkaç kez de aynı şekilde beni zor durumda bıraktı. Hem de bu işi hiç kızmadan, gülerek, iş olsun diye şakaya getirerek yapıyordu. Öylesine nefret ediyordum ki ondan, onun bu anlamsız davranışlarına kızıyor ve kin duyuyordum. Okulun sonlarına doğru bana karşı iyi davranmaya ve yakınlık göstermeye başlamıştı. Ne yalan söyleyeyim, gururum okşanmıştı. Ve ben de fazla nazlanmamıştım fakat, Aramızın ısınması kısa sürdü. Zaten birbirimizde de fazlaca samimi olmamıştık. Zverkov teğmen olup kışlaya çıktı. Teğmenlere özgü çapkınlıkları ile ilgili başarılarını duymaya başladım. Daha sonra da askerlik görevindeki başarılarından söz edilmeye başlandı. Yolda beni görse görmezlikten geliyordu. Benim gibi değersiz birine selam vermekle kendisini küçülteceğini sanıyordu. Onu bir keresinde bir tiyatroda gördüm. Omzundaki yaver kordonuyla tiyatronun üçüncü sırasında oturuyordu. Yaşlı bir generalin kızlarının arasında sırnaşıp gülüşüp duruyordu. Eskisi gibi yakışıklı ve çevikti ama herhalde kendini koy vermişti ki kilo almaya başlamıştı. Yaşı otuzuna gelince tümüyle hantallaşacağı, göbekleneceği şimdiden belli oluyordu. Bizim çocukların veda şöleni vermek için konuştukları adam bu zıver Kendilerini içten içe onunla eşit saymadıklarını bildiğim bu arkadaşların geçtiğimiz üç yıl içinde onunla ahbaplıklarını kesmediklerinden emindim. Simonov'un iki konuğundan birisi Rus Almanlarından Ferfiçkin'di. Ferfiçkin ufak tefek, maymun suratlı, küstah ve herkesle alay eden birisiydi. Aynı zamanda gösteriş budalası olan Ferfiçkin daha okul sıralarından beri benim asıl düşmanlarımdandı. Aşağılık, kendini beğenmiş Ödley'in biri olduğu halde yüksekten atıp tutmaya, herkesle alay etmeye can atardı. Zverkov'un çevresinde dolanıp ona yaltaklanan ve zaman zaman ondan borç para alanlardan biri de oydu. Simonov'un ikinci konuğu Trudolyubovdu. Yubov'du. Pek dikkat çeken biri değildi. Okulu bitirince o da subay olmuştu ve iri yarı, soğuk yüzlü bir subaydı. Uzun boylu, soğuk bir çocuktu ve oldukça dürüsttü. Aklında rütbe elde etmekten başka hiçbir şey yoktu ve başarılı insanların önünde eğilmekten asla çekinmezdi. Anlamsız görülebilir belki ama Zverkov'la uzaktan da olsa bir akrabalığının bulunması ona aramızda ayrı bir değer kazandırıyordu. Bir gün olsun beni insan yerine koymadı. Onunla karşılaştığımız zamanlar bana nazik davranmasa da konuşmaya çalışmıştı. Trudol Yubov konuşmaya devam ediyordu. Hiç de fena değil. Kişi başına yedişer ruble versek, üç kişi olduğumuza göre yirmi bir papel eder. Ki bununla da güzel bir ziyafet çekebiliriz. Zverkov'a para verdirecek değiliz ya. Tabii ki, onu biz davet ediyoruz, diye doğruladı Simonov. Ferfiçkin, tıpkı General Efendisi'nin omuzlarındaki apoletleriyle sürekli övünen, arsız, sırnaşık bir uşak gibi konuşmaya başladı. ''Evet ama tüm bu masrafı bizim yapmamızı Ziverkov kabul eder mi acaba? Belki incelik gösterip kabul eder ama sonunda da bize yarım düzine şampanya açtırır.'' Aklı yalnızca yarım düzine sözcüklerine takılmış olan Trudol Yubov, ''Yarım düzine şampanya içince bize neler olur tanrı bilir.'' dedi. Veda şöleninin düzenlenmesi görevini üzerine alan Simonov, Öyleyse üç kişi biz, Zverkov'la birlikte dört kişi yirmi bir rubleye yarın saat beşte Hotel de Paris'de anlaştık mı? diyerek konuyu kapattı. Ben coşkuyla ve onlara gücenmiş gibi, ''Niçin yirmi bir ruble olsun?'' dedim. ''Beni de katarsanız yirmi sekiz ruble olur.'' Bu ani çıkışımın çok hoş karşılanacağını, daha fazla dayanamayıp üçünün de buna sevineceğini ve bana saygı dolu bakışlarla bakacaklarını umuyordum. Simonov gözlerini başka bir tarafa dikip isteksiz bir ifadeyle ''Siz de mi katılmak istiyorsunuz?'' diye sordu. Simonov benim içimi dışımı çok iyi bilirdi. Bu nedenle de ona çok içerledim doğrusu. ''Neden olmasın ki?'' dedim ve devam ettim. ''Ben de arkadaşınız değil miyim?'' Doğrusu beni hesaba katmamanıza çok üzüldüm. Böyle diklenerek ardından başka şeyler de söyleyecektim ki Ferfiçkin sert bir biçimde sözümü keserek İyi de sizi nereden bulup da haber verecektik ki? Trudol Yubov somurtarak Hem sizin Zverkov'la da aranız iyi değil ki dedi. Fakat ben aklıma koymuştum ve tuttuğumu bırakacak adam değildim. Ziverkov'la bozuşmamızda suçlu olmadığım inancıyla üstelik çok önemli bir konuda konuşuyormuşum gibi sesim titreyerek ''Bu sorunun benden başkasını ilgilendireceğini hiç zannetmiyorum. Belki de eskiden olan kırgınlığımızı ve geçimsizliğimizi düşünerek özellikle sizlere katılmak istiyorum.'' dedim. Trudol alaylı bir şekilde kahkaha atıp <gülüyor> ''Şu derin konularınızdan yine.'' ''Sizi anlayabilen aşık olsun.'' dedi. Simonov kesin bir tavırla bana dönerek, ''Peki siz de katılın. Unutmayın.'' dedi. ''Yarın saat beşte. Hotel de Paris'de.'' Ferfiçkin beni başıyla Simonov'a usulca göstererek, ''Peki paradan ne haber?'' dedi ve sustu. Bu sorusuyla Simonov'un bozulduğunu anlamıştı. Trudolyubov oturduğu yerden kalkarak, ''Peki.'' dedi. ''Madem ki bu kadar istiyor, o da gelsin.'' Hala kızgın olan Ferfiçkin de şapkasını eline aldı ve ''Resmi bir toplantı değil ki bu.'' dedi. ''Birkaç samimi arkadaş bir araya geleceğiz. Belki de sizi aramızda görmek istemiyoruzdur.'' dedi bir an sustuktan sonra. Onlar çıkıp gittiler. Giderlerken Ferfiçkin benimle vedalaşmadı. Trudol yüzüme bile bakmadan hafifçe başını sallamakla yetindi. Biz yalnız kalınca Simonov can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış bir durumda yüzüme bakmaya başladı. Kendisi de ayaktaydı ve bana oturmamı söylemiyordu. Homurdanarak, ''Evet, demek yarın, parayı şimdi mi vereceksiniz? Bunu gelip gelemeyeceğinizden emin olmak için soruyorum.'' derken utandığı anlaşılıyordu. Öfkeden ne yapacağımı şaşırdım. Ve o anda Simanov'a bilmem hangi zamandan beri 15 ruble borcum olduğu aklıma geldi. Hoş, bu borcumu unutmamıştım ama doğrusu ödememiştim de. ''Buraya gelirken böyle bir şey hiç aklıma gelmedi tabii. E, yanımda para olmadığı için üzgünüm.'' dedim. ''Neyse, önemi yok.'' dedi Simanov. ''Yarın yemekte verirsiniz. Ben öğrenmek için sormuştum sadece.'' Sözünü yarıda kesti ve belirgin bir öfkeyle odada dolaşmaya başladı. Yürürken ayakkabısının topuğuna basıyor ve gürültü çıkarıyordu. Birkaç dakikalık suskunluktan sonra, ''Sizi rahatsız ediyor muyum?'' diye sordum. Birden silkinen Simonov, ''Hayır hayır, e, doğrusu evet. Yani biliyor musunuz bir yere uğrayacaktım da hemen şuracıkta yakın bir yer.'' Yaptığı kabalık nedeniyle özür diler gibi konuşuyordu. Nasıl öyle davrandığımı, kendimin de bilmediğim bir rahatlıkla şapkamı elime aldım ve ''Aman tanrım, <gülüyor> niçin daha önce söylemediniz?'' diye bağırdım. Simanov beni geçirdi ve ona hiç yakışmayan bir tavırla ''Uzak değil, şuracıkta hemen, az ileride'' diye tekrarlayıp durdu arkamdan. Ben merdivenlere gelince de arkamdan bağırdı. ''Sakın unutmayın, ee, yarın saat tam beşte.'' Beni başından savdığı, benden kurtulduğu için sevindiğini düşünüyordum. Ama ben öfkeden çılgına dönmüştüm. Yolda yürürken kendi kendime söylenip dişlerimi gıcırdatıyordum. ''Ey tanrım, sanki şeytan dürttü.'' diye kendi kendime söyleniyordum. ''Şu domuzun dölü Ziverkov Mendeburi için değer mi yani?'' ''Gitmesem ne olur ki sanki?'' Beni zorlayan ne? Tabii ki gitmeyecektim. Vız gelirdi bana. Kimse zorlamıyor ya beni. Bir mektup yazar, yarın Simonov'a bildiririm. İnat uğruna da olsa gideceğimi bildiğim için öfkeleniyordum. Fakat oraya ne kadar yakışıksız olursa olsun gidecek, hatta büyük bir istekle gidecektim. Gitmemek için önemli bir nedenim vardı. Parasızdım. Elimde sadece dokuz rublem vardı. Bunun yedi rublesini iki gün sonra uşağım Apollon'a vermem gerekiyordu. Apollon, yeme içme giderleri kendisinden olmak üzere ayda yedi rubleye çalışıyordu. Apollon gibi birisinin parasını vermemek doğru olmazdı. Neyse, bu ters hergeleden daha sonra söz edeceğim. Gece okul hayatımın berbat geçen anılarıyla uykuya dalmışım. Beni o okula... Sözde bakımımı üzerlerine alan, şimdi nerelerde olduklarını bilmediğim uzak akrabalarım vermişlerdi. Onların paylamaları altında sürekli ezilen, ta o zamanlar bile kara kara düşünmeye başlayan, sessiz, sağa sola anlamsız bakan, öksüz bir çocuğu başlarından savmak için yapmışlardı bunu. Kendilerine benzemediğim için arkadaşlarım arasında sürekli alay edilen ve küçük görülen biriydim. Girdiğim yerlere kolayca uyum sağlayan ve kaynaşabilen biri değildim. Daha ilk günden herkesten nefret etmeye başlamıştım. Onların kabalıklarını hoş göremiyor, affedemiyordum. Yüzümle ve biçimli olmayan vücudumla alay ederlerdi. Oysa bazılarının öylesine anlamsız bakışları vardı ki, zaten bizim okula gelenlerin ifadeleri kendiliğinden değişir, anlamsızlaşırdı. Bakmaya kayamayacağınız çocuklar, birkaç yıl içinde değişerek değersiz ve biçimsiz varlıklara dönüşüyor, sevimsizleşiyorlardı. 16 yaşıma geldiğim halde iyice içime kapanmıştım ve şaşkınlıkla onları izliyordum. Fakat daha sonraki zamanlarda bile uğraştıkları şeylerin anlamsızlığı, oyunlarının, konuşmalarının saçmalığı beni şaşırtıyordu. Öylesine önemli konuları bile algılayamıyor, insanı etkileyen ve şaşırtan olaylara karşı o kadar ilgisiz kalıyorlardı ki, Doğal olarak onları kendimden aşağı görmeye başlamıştım. Bunları düşünmemde incitilmiş gururumun kışkırtmasının hiç etkisi yoktu. Ne olursunuz? Artık şu iyice usanç veren, sen düşler dünyasında yaşarken onlar gerçek yaşamını anlamışlardı gibi beylik sözleri söylemeyin bana. Onların gerçek yaşamdan anladıkları yoktu. Zaten beni en çok kızdıran da buydu. Şunu söyleyebilirim ki tam tersine onlar en sıradan, en doğal gerçekleri bile anlamsız bir aptallıkla karşılıyorlardı. Hatta o yaşlarda bile güce ve başarıya tapınmaya alışmışlardı. Önemsenmeyen, küçük görülen bir şey doğru da olsa onların acımasız, rezilce alaylarından kurtulamıyordu. Rütbeleri elde etmek onlar için en akıllıca şeydi. Daha 16 yaşındayken yumuşak koltukların sözünü ediyorlar, kendilerine yan gelip yatacak işler istiyorlardı. Kuşkusuz ki bunun asıl sebebi akıllarının biraz kıt olmasında, çocukluk ve gençlik dönemlerinde gözlerinin önünde bulunan kötü örneklerde aranmalıdır. Ahlakları inanılmaz derecede bozuktu. Bu davranışlarında bile bir gösteriş ve bir özenti vardı ama bunların altından bariz bir şekilde görünen körpelikleri, çocuklukları bile kokuşmaya yüz tutmuştu. Yaptıkları her şey pislikten başka bir şey değildi. Hepsinden de nefret ediyordum. Benim de onlardan aşağı kalır yanım yoktu. Ben onlara nasıl davranıyorsam, onlar da bana aynı şekilde karşılık veriyorlardı. Birbirimize karşı nefret duyuyorduk ve benden tiksindiklerini gizlemiyorlardı. Onların sevgilerini istemiyordum. İstediğim tek şey onları küçümseyebilmekti. Onların alaylarından, hor görmelerinden kurtulmak için... Kendimi derslerime vermiştim. Böylece kısa bir sürede başarılı öğrencilerin arasında yerimi almıştım. Elbette bu onların saygısını kazanmama yol açmıştı. Ayrıca hepsi de yavaş yavaş okuyamadıkları kitapları okuduğumu, özel kurslarımızda bile öğretilmeyen, hiç bilmedikleri konularda benim bilgimin olduğunu anladılar. Ve bana vahşi biriymişim gibi hor görerek baktıkları halde gitgide benim akılca üstünlüğümü kabul etmişlerdi. Hele bilgim ve çalışkanlığımla öğretmenlerimin de ilgisini çektikten sonra durum iyice değişti. Benimle alay edemez oldular ama aramızdaki düşmanlık aynen olduğu gibi kalmıştı. İlişkilerimizde gerginlik ve soğukluk ön plandaydı. Sonunda bu gidişe dayanamayan ben olmuştum. Zamanla insanların arasına girmek, arkadaş edinmek isteği duymuş, hatta bazı kişilerle arkadaş olmayı bile istemiştim. Fakat doğal olmadığım gibi, Doğalda davranamıyordum. Bu yüzden yaptığım bütün girişimler boşa gitmişti. En sonunda bir arkadaş edinebildim ama içime yerleşen, insanlara hakim olma isteğini bastıramadım. Bu yaklaşımım onu korkutmuş, sinirlerini bozmuştu. O kadar saftı ki tamamen bana bağlandıktan sonra ondan uzaklaşmaya başlamıştım. Tek amacım onu yenmek, onun bana bağlı olduğunu görmekti. Hepsiyle baş edemezdim. Öbürleri arasında bu çocuğun ayrı bir yaratılışı vardı. Ben de yalnızca onu yenebilmiştim. Okulu bitirir bitirmez ilk olarak geçmişte tüm bağlarımı koparıp... ...olanlara lanetler okuyarak her şeyi mezara gömmek istiyordum. Okulun beni hazırladığı meslekten de uzaklaşmak istiyordum. Bütün bunlardan sonra sanki çok önemliymiş gibi... ...neden Simanov'a gittiğimi anlayamadım. Her şey yeniden başlayacakmış gibi... Sabah erkenden kalktım yatağımdan. İçimde o gün hayatımı bütünüyle değiştirecek bir olay yaşanacakmış gibi bir his vardı. Bunlara alışkın olmadığım halde küçük de olsa dışarıdan gelecek bir olayın hayatımı değiştirmesini bekliyordum. Yine her zamanki gibi işime gittim ama hazırlığımı yapabilmem için paydostan iki saat erken çıkmıştım. Veda şölenine herkesten önce gitmeyecektim. Çünkü onlardan önce gidersem çok sevindiğimi zannederlerdi. Üzerinde durulması gereken o kadar çok şey vardı ki bunların hepsi de beni çıldırtmaya yetiyordu. Ayakkabılarımı bir kez daha boyadım. Apollon'a söylesem de o boyasa olmazdı. Çünkü günde iki kez ayakkabı boyamak onun geleneklerine aykırıydı. Görmemesi için girişten fırçayı gizlice alarak ayakkabılarımı fırçaladım. Daha sonra giysilerime dikkat ettim. Hepsi eskimiş ve yıpranmıştı. Gerçekten kendimi salıvermiştim. Resmi kıyafetim iyiydi ama onunla yemeğe gitmem uygun olmazdı. En önemlisi pantolonumun dizlerinden birinin üzerinde kocaman bir leke olmasıydı. Bu lekenin bile yalnızca onurumun onda dokuzunu kaybettireceğini tahmin edebiliyordum. Ayrıca böyle düşünmemin küçüklük olduğunu da biliyordum. Kendi kendime, ''Şimdi düşünmenin sırası değil.'' gerçek olduğu gibi karşında duruyor, diyerek kendime olan güvenimi yitirmeye başlamıştım. Düşüncelerimi fazla abartmıştım ama çaresizdim. Zverkov'un bana yüksekten bakıp soğuk davranacağını düşündükçe içime bir ürperti geliyordu. Hele de Trudol o aptalca bakışlarıyla küçümseyeceğini, Terfiçkin sineğinin de, Ziverkova kendisini şirin göstermek için küstahça sırıtarak benimle eğleneceğini düşünmekten çıldırıyordum. Simanov da bütün bunları anlayacak ve beni aşağılayacaktı. Bütün bunlar da edebi olmayan bir şekilde basit bir sonla bitecekti. Asıl benim oraya gitmemem gerekiyordu ama bunu yapmam da çok zordu. Çünkü ben kafama koyduğum şeyi yapmalıyım. Yoksa hayatım boyunca acı duyarım. Kendime korkak... ''Nasıl da korktun?'' diye ithamlarda bulunurum. Bütün bunlara rağmen korkak olmadığımı kanıtlayacak ve kendimi onlardan daha yüksek gösterecektim. Böyle olunca da Ziverkov'u unutacaklar, o da utancından kahrolacak ve suspus olarak bir köşeye çekilecekti. Ziverkov'u böylece ezdikten sonra belki ona elimi uzatır ve onunla samimi olmamız onuruna kadeh kaldırırdım. Beni en çok üzen şey neydi? Onları ezmeyi, kendime bağlamayı aslında istemiyordum. Bunun bir anlamı da yoktu zaten. Düşündüklerimi tümüyle gerçekleştirsem, bunların benim için bile fazla bir değeri olmayacaktı. O günün bir an önce bitmesi için Tanrı'ya yalvardım. İçimdeki derin üzüntüyle pencereye yaklaştım ve küçük camı açarak olanca hızıyla yağmakta olan karın bulanıklığına ve derinliğine diktim gözlerimi. Sonunda benim külüstür duvar saatim zamanın geldiğini bildirdi. Şapkamı aldığım gibi sabahtan beri aylığını bekleyen ve bu konuyu ilk olarak kendisi açmak istemeyen Apollon'a bakmadan kapıya doğru yürüdüm. Veda şölenine ilk gelen bendim. Diğerleri daha ortalarda yoktu. Bizim için ayrılan masanın yerini bile güçlükle bulmuştum. Üstelik masa hazırlanmamıştı. Garsonlarla ve büfedekilerle uzun süre konuşup ayrıntıları öğrendiğimde Saat altı için yer ayrıldığını öğrendim. Sorup soracağıma bin pişman olmuştum. Altıya daha yarım saat vardı. En azından haber verebilirlerdi. Posta kutum niçin vardı? Beni hem kendime hem de garsonlara karşı rezil etmeleri doğru değildi. Masaya oturup beklemeye başladım. Sofra hazırlanmaya başlamıştı. Yan salondaki bir masada asık suratlı, öfke saçan bir adam sessiz bir şekilde yemek yiyordu. Diğer salondan gürültüler geliyor, kahkahalar ve Fransızca ile karışık bir takım haykırmalar duyuluyordu. Anladığım kadarıyla kadınlı erkekli bir gruptu. Canım sıkılmıştı. Çünkü alışkın olmadığım bir durumdu. Bu sebeple tam saat altıda hepsi birden gelince sanki can simitlerim gelmişçesine sevinmiştim. Ama neredeyse onlara duyduğum kırgınlığı unutuyordum. Zverkov grubun başı olarak girdi. Hep birlikte gülüyorlardı. Zverkov masada beni görünce adımlarını yavaşlattı ve iyice yaklaşınca kırıtır gibi hafifçe eğilerek bana elini uzattı. Bunu aşırıya kaçmayan bir incelikle tatlı bir şekilde generallere yakışır bir halde yapmıştı. Elini bana uzatırken sanki bir tehlikeden korunmak istiyormuş gibi davranıyordu. Aksine Zverkov'un odaya girer girmez o ünlü kahkasını atacağını, Ağzını açar açmaz da bayat şakalara, soğuk esprilere başlayacağını sanmıştım. Bir gün öncesinden kendimi böyle manidar davranışlara hazırlamıştım. Doğrusu onun bu inceliğini görmek bana sürpriz olmuştu. Zverkov bugün kendisini her bakımdan üstün görüyordu. Kendi düşüncelerimin içinde boğulacak gibi oluyordum. General gibi kasılarak beni küçümsemek istiyorsa kendi bilir. Onun hareketine boyun eğecek biri değildim. Zverkov hiç tek kendine özgü olmayan bir biçimde sözcüklere neredeyse ıslık çaldırarak yemeğimize sizin de katılacağınızı öğrenince çok şaşırdım. Birbirimizin izini iyice kaybetmiştik. Siz bizden kaçıyordunuz ama bu hiç de doğru bir davranış değildi. Bizler sizin sandığınız gibi kötü kimseler değiliz. Her neyse, eski arkadaşlığımızı devam ettirmek bana gerçekten zevk verecektir." dedikten sonra Umursamaz bir tavırla sırtını döndü ve şapkasını pencerenin kenarına bıraktı. Trudol ''Çok beklediniz mi?'' diye sordu. Titreyen sert bir sesle ve kızgınlığımı belli edercesine, ''Dün kararlaştırdığımız gibi saat tam beşte geldim.'' Trudol benim bu sözüm üzerine şaşkın şaşkın Simanov'a bakarak, ''Yemeğin saatini değiştirdiğimizi haber vermediniz mi?'' ''Yoo, unutmuşum.'' Simonov bunu söyledikten sonra hiçbir açıklama yapmadan ve özür dilemeden mezelere bakmaya gitti. Zverkov, ''Vah zavaldı. Demek bir saattir buradasınız ha?'' diye bağırdı. Bunu güzel bir şey olarak görmüştü demek ki. Ondan sonra da lanet Ferfiçkin bir sokak köpeğinin havlamasına benzeyen bir sesle gülmeye başladı. ''Benim düştüğüm bu alçakça durum herhalde onun için övünülecek bir şeydi.'' ''Neredeyse çıldıracaktım.'' ''Bunda bu kadar gülecek ne var?'' ''Diye haykırdım.'' ''Başkasının yüzünden oldu bu. Bana bir haber veremez miydiniz?'' ''Bu... Bu düpedüz bir saçmalık.'' Trudol Yubov kötü niyetli olmadığını beni destekleyerek göstermişti. ''Yalnız saçmalık olsa yine iyi. Daha beteri bu. Siz yine de naziksiniz. Bu düpedüz patavatsızlık. Neyse... ''Siz bunda bir art niyet aramayın. Şu Simonov nasıl oldu da...'' diye homurdanmaya başladı. Ferfiçkin söze karışmıştı. ''Bu oyunu bana yapsalardı ben...'' Zverkov onun sözünü kesti. ''Keşke bir şeyler getirtseydiniz de yeseydiniz. Bizi beklemeseydiniz.'' Hırçın bir sesle ''Bunu sizden izin almadan da yapabilirdim.'' dedim. ''Eğer beklemişsem.'' O anda Simonov içeriye girdi. Baylar, hadi yemeğe, diye seslendi. Her şey hazır, şampanyamız da hazır, buz gibi oldu. Birden bana doğru dönerek, adresinizi bilmiyordum, nasıl haber verebilirdim, dedi. Bana kızgın gibiydi ve hakkımda hiç de iyi şeyler düşünmediği belli oluyordu. Dünden beri beni epeyce düşünmüş olmalıydı. Herkes oturdu. Sağıma Simonov, soluma Turudulyo Yobov oturmuştu. Zverkov tam karşımdaydı. Ferfiçkin de onunla Trudulyabov arasına oturmuştu. Zverkov benimle gerçekten ilgileniyordu. ''Şey, siz hala şey bakanlığında mı çalışıyorsunuz?'' Sözcüklerini uzatarak sormuştu bunu. Sıkıldığımı anlamış olacak ki konuşarak beni rahatlatmaya çalışıyordu. Öfkeyle ''Kafasına bir şey fırlatmamı istiyor galiba'' diye düşündüm. Böyle konuşmalara alışık olmadığım için kendimi zor tuttum ve kaba bir sesle bağırarak ''Hayır'' dedim. Falan filan bakanlığına geçtim. Peki, oradan memnun musunuz? Eski yerinizden niçin ayrılmıştınız? Bir nedeni yoktu. Kendi isteğimle ayrıldım. Kendime hakim olamıyor, sözcükleri Ziverkov'un uzattığından daha da çok uzatarak konuşuyordum. Ferfiçkin benim konuşmalarıma için için gülüyordu. Simanov alaylı bir şekilde yüzüme bakıyordu. Trudol Yabov da yemeğini bırakmış meraklı gözlerle beni izliyordu. Ziverkov sözlerimden alınmıştı ama alındığını belli etmemeye çalışarak sormaya başladı. Peki ne kadar alıyorsunuz? Ne gibi? Yani aylığınız ne kadar demek istiyorum? Ne o? Yoksa beni sınava mı çekiyorsunuz? dedim. Ama yine de aylığımın ne kadar olduğunu söyledim. Bu arada yüzümde pancar gibi kızarmıştı. Zverkov dudağını bükerek "Bek fazla sayılmaz." dedi. Ferfiçkin sırnaşık ve alçak sesiyle söze atıldı. "Gerçekten de öyle. Bu aylıkla lüks lokantalarda yemek yemeye gelmez." Turudulya da ciddi ciddi "Bence yoksulluğun ta kendisi." dedi. Tepeden tırnağı süzen Zverkov da iğneleyici bir şekilde ''O zamandan beri oldukça zayıflamış, değişmişsiniz.'' diye ekledi. Ferfiçkin sırıtarak ''Bırakın canım.'' dedi. ''Utandırmayın çocuğu.'' Sonunda dayanamadım. ''Utanacak bir şey göremiyorum halimde beyefendi. Anladınız mı? Şunu iyice kafanıza sokun sayın Ferfiçkin. Ben bu lüks lokantada kendi paramla yemek yiyorum. Başkasının parasıyla yemiyorum.'' dedim. Pişmiş bir ıstakoz gibi kızaran Ferfiçkin, öfkeli bakışını bana yöneltmişti. ''Ne? Ne dediniz? Kimmiş o başkasının parasıyla yemek yiyen?'' Çok ileri gittiğimi anlamıştım. E ''Şey'' dedim. Öylesine ağzımdan çıktı. ''Hem neden daha doğru dürüst konulardan bahsetmiyoruz ki Ferfiçkin?'' ''Zekanızı göstermek istiyorsunuz anlaşılan'' dedi. ''Merak etmeyin'' dedim. ''Burası yeri değil zaten.'' ''Eeh, siz de ileri gittiniz hani. Bakanlıktaki işleri yürütürken aklınızı mı kaçırdınız yoksa?'' Zverkov emir verircesine ''Yeter artık baylar, yeter!'' diye bağırdı. Simono ''Saçmalık, saçmalık!'' diye söylenmeye devam ediyordu. Doğrudan doğruya beni hedef alan Turdul sert bir sesle konuşuyordu. ''Tabii ki, bence de saçmalık. Sevdiğimiz bir arkadaşı yolcu etmeden önce dostça bir toplanalım.'' dedik. ''Siz kalkmış eski sayfaları karıştırıyorsunuz. Aramıza dün katılmak için çaba gösteren sizdiniz. Lütfen keyfimizi kaçırmayın.'' Zverkov bir kez daha bağırdı. ''Kesin artık. Bırakın bunları. Hiç yakışmıyor.'' ''Durun. Size başımdan geçen bir olayı anlatayım. İki gün önce neredeyse evleniyordum.'' Bundan sonra Zverkov iki gün önce evlenmenin eşiğinden nasıl döndüğüne ilişkin açık saçık bir şeyler anlatmaya başladı. Ama evlilikle ilgili tek bir sözcük bile geçmiyordu. Boyna generallerin, albayların, mabeyincilerin adları geçiyordu. Hepsinin arasında ise kahraman hep Zverkov'du. Hepsi de kendinden geçmiş gibi gülüyordu. Ferfiçkin ince ince kahkahalar atıyor, bana hiç kimse aldırmıyordu. Oysa ben ezilmiş, onurum kırılmış, incinmiş olarak süklüm püklüm oturuyordum. Aman tanrım, burası benim yerim olabilir mi? diye düşündüm. Budalan'ın biriyim ben. Şu ferfiçkin salağına da çok yüz verdim. Aptallar, beni masalarına kabul etmekle büyük onur verdiklerini sanıyorlar. Asıl ben onları onurlandırıyorum. Zayıflamışım, giysilerim eski püsküymüş. Ah lanet pantolon. Ziverkov dizimdeki lekeyi biraz önce fark etti. Peki ama ne yapabilirdim? Hemen şu an sofradan kalkmalıyım. Şapkamı almalı ve tek bir söz etmeden çıkıp gitmeliyim. Onları küçümsediğimi göstermem gerekiyor. Eğer isterlerse yarın düello ederiz. Lanet herifler. Yedi rubleme acıyacak değilim ya. Belki de akıllarına gelir bu. Lanet olsun. Acımıyorum işte yedi rubleye. Hemen gidiyorum. Elbette ki olduğum yerde kaldım. Üzüntümü gidermek için Latifte ve Keres şaraplarına yüklendim. Arka arkaya yuvarladım. İçkiye alışkın olmadığım için de Hemen kafam dumanlandı. İçtikçe sarhoşluğum artıyor, sarhoşluğum arttıkça da üzüntüm çoğalıyordu. İçimde birden herkesi küçük düşürüp sonra da kalkıp gitme isteği uyanmıştı. İçtikçe öfkem ve sinirim artıyordu. Hemen bir fırsat bulup kendimi göstermeliydim. Onlara, evet gülünç olmasına gülünç fakat zekasına bir şey denemez dedirtmeliydim. Kendimi onlara kanıtlamalıydım. Daha sonra canları cehenneme. İyice ağırlaşan gözlerimle hepsini şöyle bir süzdüm. Varlığımı unutmuş gibiydiler. Kendi aralarında keyifle konuşuyor, şakalaşıyorlardı. Durmadan konuşan Zverkov'du. Dinlemeye başladım. Zverkov ona sırıl sıklama aşık olan şahane bir kadından söz ediyordu. Sürekli yalan söylediği de belliydi. Bu işte ona 3000 hanesi olan yakın dostu bir hasta subayı Prens Kolya'ya yardımcı olmuştu. Konuşmaya ben de katıldım. İyi ama 3000 hanesi olan dostunuz sizin veda şöleninize gelmedi. Birden hepsi susmuştu. Trudolyubov kısa süren sessizliğinden sonra küçümseyici bir bakışta beni süzdü ve Anlaşılan siz daha şimdiden sarhoş olmuşsunuz bile dedi. Ziverkovsa bir pisliğe bakar gibi bakıyordu. Gözlerimi uzaklaştırdım. Simanov kadehlere şarap doldurmaya başlamıştı. İlk olarak Trudulyabov kadehini kaldırdı. Daha sonra da diğerleri. Trudulyabov Zverkov'a dönerek ''Sana iyi yolculuklar diliyor ve sağlığına içiyorum. Eski günlerimiz ve geleceğimiz için sayın baylar. Şerefe!'' dedi ve kadehini kaldırdı. Bütün hepsi kadehlerini kaldırıp şarabını içti. Ve öpmek için Zverkov'a sarıldı. Bense yerimden kalkmadım. Kadehim de önümde dolu olarak duruyordu. Trudol Yubov'un sabrı tükenmişti anlaşılan. Öfkeyle bana döndü. Siz içmeyecek misiniz? diye sordu. Ben de kendi adıma bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra içeceğim Bay Trudol Yubov dedim. Ukala! diye homurdanmaya başladı Simanov. Sandalyede şöyle bir doğruldum. Ve sert bir biçimde kadehime sarıldım. Olağanüstü bir olaya hazırlanıyordum ama... ...aklıma söyleyecek bir şey bile gelmiyordu. Ferfiçkin, ''Silons!'' diye bağırdı. Şimdi, şimdi akıl fışkıracak. Durumu anlayan Zverkov anlamlı bir şekilde bekliyordu. ''Sayın Teğmen Zverkov, şunu iyi biliniz. Gösterişli sözlerle konuşanlardan... Ve el etek öpenlerle fazla nazik olanlardan hiç hoşlanmam. Hatta nefret ederim. Bu birinci nokta. İkincisi ise, diye konuşmama devam ederken, hepsi birden gürültüyle kıpırdanmaya başladılar. İkincisi, çapkınlıktan ve özellikle çapkınlardan nefret ederim. Üçüncüsü ise, gerçeği, içtenliği ve dürüstlüğü çok severim. Adeta kurulmuş bir makine gibi belki de bilinçsizce konuşuyordum ama bunları nasıl söylediğimi düşündükçe ben de şaşırıyordum. Düşünmeyi seviyorum Bay Zverkov. Eşit koşullarla kurulmuş olan ve yürüyen arkadaşlığı seviyorum. Şey, daha ne söyleyecektim? Yine de sağlığınıza Bay Zverkov. Güle güle gidin. Güle güle gidin Çerkes kızlarını büyülemeye. Güle güle Yurdumuzun düşmanlarına acımayın. Ve şey... Sağlığınıza var Zverkov. Zverkov sandalyesinden kalktı ve eğilerek beni selamladı. Yüzü sapsarı olmuştu ve bana çok içerlediği belliydi. Trudol Yubov masaya bir yumruk atarak ''Lanet olsun!'' diye bağırmaya başladı. Ferfiçkin çığlık çığlığa haykırıyordu. ''Bu adamın canı dayak istiyor.'' Simonov da ''Evet, kuşku yok ki onu kovmak gerek.'' diye homurdanmıştı. Öfkeyle üstüme yürüyeceklerdi fakat Zverkov bağırarak onları engelledi. ''Susun baylar, yerlerinize oturun. Hepinize teşekkür ederim. Fakat bu bayın sözlerine ne kadar önem verdiğimi kendim de belirteyim.'' Ferfiçkin'e dönüp, kasılarak ve sesimi de yükselterek ''Bay Ferfiçkin'' dedim. ''Burada kullandığınız sözlerin hesabını yarın vereceksiniz.'' Duello mu demek istiyorsunuz bayım?'' ''Hay hay, elbette.'' Ona düello çağrısı yaparken ne kadar gülünç ve perişan olmalıyım ki hepsi de gülmekten neredeyse yerlere yatacaklardı. Trudol Yubov tiksinir gibi bana bakarak ''Bırakın artık şunu yahu!'' dedi. ''Görmüyor musunuz? Zilzurna sarhoş olmuş.'' Simonov da yine homurdanarak ''Onu aramıza aldığım için kendimi asla affetmeyeceğim.'' Şu şişeyi kapıp kafalarına indirmeliyim diye düşündüm ve şarap şişesini kapıverdim. Sonra, sonra bardağımı doldurdum. Sonuna kadar burada oturmam daha iyi diye düşünmeye devam ettim. Şimdi kalkıp gidersem sevinirsiniz değil mi? Fakat hayır, bu zevki size tattırmayacağım. İnadına oturacağım ve size zerre kadar değer vermediğimi göstereceğim. Çünkü burası bir lokanta ve ben de payıma düşeni verdim. Sizleri satrançtaki piyonların yerine koyuyorum. Hem de oyun dışı edilmiş piyonların. Bunun için istediğim kadar içeceğim. İçeceğim işte. İstersem şarkı bile söyleyebilirim. Bu da benim hakkım çünkü. Hmm, böyle sürdürüyordum düşüncemi. Yüzlerine bakmıyordum. Kayıtsız kalarak ilk tepkiyi onlardan bekledim. Beklentim gerçekleşmedi. Oysa onlarla barışmayı ne kadar da çok istiyordum. Masadan kalkıp yandaki kanepeye geçmişlerdi. Zverkov bir kanepeye uzanmış, ayağının birini de sehpaya uzatmıştı. Şaraplar da yanlarındaydı. Zverkov gerçekten de onlara üç şişe şampanya ısmarlamıştı. Tabii beni çağırmadı. Hepsi Zverkov'un çevresinde, kendilerinden geçmişçesine onu dinliyorlardı. Bu adamı gerçekten sevdikleri de belli oluyordu. Gerçekte ne yaptıklarını anlayamıyordum. Arada bir coşuyor, sarhoş halleriyle öpüşüyorlardı. Kafkasya'dan, gerçek sevgilerden, yiğitliklerden, görevlerindeki başarılar kazanmaktan bahsediyorlardı. Hepsinin de yakından tanımadığı hasta subayı Podorjevski'nin yıllık gelirinden söz ediyorlar, bu zenginlikten dolayı gururlandıklarını gösteriyorlardı. Yine hiçbirinin yüzünü bile görmediği prenses güzelliğini, inceliğini öve öve bitiremiyorlardı. Sonra sözü dönüp dolaşıp Shakespeare'e getirdiler. Shakespeare'in ölümsüzlüğüne. Kanepenin karşısındaki duvar boyunca gülümseyerek gidip geliyor, onlar olmadan da eğlenebileceğimi kanıtlamak istiyordum. Üstelik sırf gıcıklık olsun diye ayakkabılarımın topuklarına basıp gürültü çıkarıyordum. Fakat bütün bunlar boşunaydı. Beni görmediler bile. Sadece ben saatlerce masayla soba arası gidip geliyordum. Canım böyle istiyor işte. Yasak değil ya, diye düşünüyordum. Odaya gelip giden garson birkaç kez yüzüme baktı. Başım dönüyor, bazen nerede olduğumu şaşırıyordum. Defalarca terledim ve kurudum. Yıllar sonra bu halimi hatırlayıp kendimi acıyacağımı düşünüyordum. Hayır, asla buna izin vermeyecektim. Her şeyi çok iyi anlıyordum. Ama yine de masa ile soba arasında dolaşmayı sürdürüyordum. Kanepede oturan düşmanlarımla konuşuyormuşum gibi, ''Ah, benim neleri düşünüp neleri duyumsayacak yetenekte biri olduğumu, benim kültür düzeyimi bir bilseniz.'' diye düşünüyordum. Onlar için ben odada yoktum. Yalnız bir keresinde Zverkov Shakespeare'den söz ederken ben kahkahayla güldüğümde dönüp bana baktılar. Gülüşüm çok çirkin, alaylı ve yapmacık olmalıydı ki konuşmalarını kestiler ve onları adam yerine koymadan... Duvar boyunca masayla soba arasında gidip gelişimi şaşkınlıkla izlediler. Ama bundan da bir şey çıkmadı. Benimle yine konuşmadılar. İki dakika sonra da hiç ilgilenmez oldular. Saat on biri vurdu. Zverkov kanepeden doğrularak, ''Baylar!'' diye bağırdı. ''Hadi şimdi doğru oraya gidiyoruz.'' Ötekiler de hemen onayladılar. ''Elbette, sen nasıl istersen.'' Zverkov'a yöneldim. Kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyordum. Bundan kurtulabilmek için ölebilirdim. Alev alev yanıyordum. Terden sırılsıklam olmuş saçlarım kuruyunca alnıma ve şakaklarıma yapışmıştı. Kararlı ve sert bir sesle, Zverkov dedim. Bu gece yaptıklarım için özür diliyorum sizden. Sizden de Bay Ferfiçkin. Baylar hepiniz beni bağışlayın. ''Sizleri gücendirdiysem beni lütfen bağışlayın. Sizlerden özür diliyorum.'' Ferfiçkin dişlerinin arasından ve alay edercesine konuştu. ''Tamam, şöyle, yola gel. Herkesin harcı mı düello yapmak?'' Ferfiçkin'in bu sözü beni çok üzdü. ''Yo, düellodan falan korktuğum yok Ferfiçkin. Ancak barıştıktan sonra yarın sizinle düello etmeye yine hazırım. Ben bunda çok ısrarlıyım. Bu isteğimi reddetmeyin.'' ''Size düellodan korkmadığımı kanıtlayacağım. İlk önce siz ateş edeceksiniz. Ben de silahımı havaya boşaltacağım.'' diyerek diklendim. Simonov ''Bu adam kendi kendine eğleniyor.'' diyerek gülmeye başladı. Trudol Yubov da ''Düpedüz saçmaladı.'' diye konuştu. Zverkov beni küçümseyen bir tavırla ''İzin verin de geçelim. Yol ortasında niçin dikiliyorsunuz? Ne istiyorsunuz daha?'' diye söylendi. Hepsi de o kadar içmişti ki yüzleri ve gözleri değişmişti. Ben sizinle dost olmak istiyorum Zverkov. Size hakaret ettim ama siz mi? Siz mi bana hakaret ettiniz? Ba bana mı? Sayın bayım, şunu çok iyi bilin. Siz bana hiçbir zaman hakaret edemezsiniz. Zverkov'dan sonra Trudolyubov da hemen sözünü yapıştırdı. Artık yeter. Hadi git buradan. Hadi çocuklar. Zverkov. Bakın şimdiden anlaşalım. Olimpia benim. Diğerleri de gülmeye başladılar. Merak etme gözümüz yok. Sanki yüzüme tükürmüşler gibi kala kaldım. Hepsi birden gürültüyle odadan çıktılar. Trudol Yubov saçma sapan bir şarkı söylemeye başladı. Simanov garsonlara bahşiş vermek için biraz geride kalmıştı. Onun yanına yaklaştım. Ve kararlı ama umutsuz bir sesle ''Simonov'' dedim. ''Bana altı ruble verin.'' Şaşıran Simonov şöyle bir baktı bana. Çok sarhoş olduğu belliydi. ''Bizimle mi geleceksiniz?'' ''Evet.'' Alaylı bir şekilde gülerek kapıya doğru giderken kestirip attı. ''Param yok.'' Onu paltosundan tutup çekiştirmeye başladım. ''Simonov'' dedim. Paranızın olduğunu biliyorum, gördüm. Niçin vermek istemediğinizi anlayamıyorum. Ben değersiz ve onursuz biri miyim? Ne olur, elimi boş çevirmeyin. Bu parayı sizden hangi amaçla istediğimi bir bilseniz, benim tüm geleceğim, tüm düşüncelerim, her şeyim buna bağlı. Simonov parayı çıkardı ve yüzüme fırlatır gibi bana uzatırken, ''Siz bu kadar yüzsüz olduktan sonra.'' diyerek, ne anlama geldiğini hiç düşünmeden arkasını dönüp arkadaşlarının yanına gitti. Kısa bir an tek başıma kaldım. Çevremde darmadağın bir masa, yemek artıkları, yerde kırılmış bir kadeh, sigara izmaritleri vardı. Bunların arasında kafam darmadağın olmuştu. Ayrıca bütün bu olanları görüp meraklı gözlerle beni izleyen biri vardı. Büyük bir merak içinde bana bakıp duran garson.